Türkiye Cumhuriyeti'nde Reform ve Toplumsal Dönüşüm Cumhuriyet dönemindeki Kürt-Türk ilişkilerinde yaptığımız kısa bir özetleme, devlet ve toplumun temel tıkanma ve içe kapanma nedenlerini ortaya koymaktadır. Devlet, tüm toplumsal sorunlara güvenlik açısından bakmaktadır. Nasıl bu durumlara gelindiğini, Türkler ve devlet başlığı altında biraz daha ayrıntılı değerlendirmekte yarar vardır. Orta Asya'dan kalkıştan beri Türkler, ...kendilerini ancak savaşçılıkla... ...koruyabileceklerinin tamamen farkındadır. Kaldı ki... ...kendi aralarında da sürekli kabile çatışmaları halinde... ...bir yaşam sürdürülmüştür. Orta Doğu'ya doğru attıkları her adımda... ...bir dost ve bir düşmanla karşılaşmadan... ...ve çatışmadan... ...ileriye veya geriye dönüş mümkün değildir. Her gelişmeyi... ...savaşmanın yasaları belirlemektedir. Savaşsız varlık sürdürmek... ...olası görünmemektedir. Çünkü... Orta Doğu Sümerlerden beri savaş ve iktidarla hüküm sürdürülen alanların başında gelmektedir. Her karış toprak, alan denetimi, savaş ve iktidarı gerektirmektedir. Türk kabile boyları bölgeye yeni geldiklerinde bu yasa daha da şiddetlenmiş biçimde hüküm yürütmektedir. Selçuklularla başlayan savaş temelli yayılma eskinin daha dar sosyal kabile göçlerinden farklıdır. Selçuklulardan itibaren Türk boyları, ...adeta devletleşerek ilerlemektedir. Bu yürüyüş, ilk siyasal ve askeri yoğunlaşmanın gerçekleştiği Merv... ...kentinden en batıdaki ilerleme olan Macaristan'daki Zigetvar Kalesi'ne kadar hep böyledir. Geriye dönüş de savaşa savaşa olmuştur. İkinci, Viyana kuşatmasından, İkinci Balkan Savaşı'na kadar... ...geri çekilişlerin tümünde savaş yasaları geçerlidir. Türkler sadece kendi içini değil... Hükümranlıkları altındaki her topluluğu esas olarak askeri otoriteyle yönetmektedir. Siyasi güç gelişmemiştir. Sultan askeri olarak bir imparator konumundadır. Ferman dediğimiz günlük emirlerle devlet ve toplumu yönetmektedir. Cumhuriyet döneminde de askeriyenin öncülüğü esastır. Cumhuriyet savaşla kurulduğu gibi daha sonraki tüm temel siyasi ve sosyal kurumlaşmalar askeriyenin yakın denetimi altında gerçekleşecektir. Herhangi bir ülke kavim ve ulustan daha çok Türk devlet ilişkilerinde bu gerçeklik hakim bir rol oynamaktadır. Kavim ve ulus olarak devletçilik sanki Türklerin genlerine işlemiştir. Devletçilik sadece devlet sınıflarının her şeyi olmamaktadır. Toplumun her kesimi içinde onsuz olunamayacak bir olgudur. Nasıl Allahsız olunmazsa devletsiz de olunmaz. ...devlet ne kadar güçlü, şiddetli olursa... ...kendilerini o denli güvende hissetmektedirler. Devletin zayıflığı veya çöküşü... ...kendileri için imha ve ölüm anlamına gelmektedir. Abartılı bir yaklaşım ama... ...tarihsel, toplumsal nedenler... ...bunu zorunlu kılmaktadır. İktidarlar kendi bünyelerinde kurulmayıp... ...hep başkalarının elinden alındığından... ...ellerinden gitmesi de... ...başkalarının eliyle olacaktır. Dolayısıyla arkadan her türlü imha... ...ve ölüm tehlikesi gelebilir. Bu ilişkiyi Türkler için bir tarihsel diyalektik gerçeklik olarak belirlemek bu nedenle anlaşılırdır. Cumhuriyet de hem bu kültür üzerine kurulmuştur... ...hem kendisi de yedi düvele karşı bir savaşımın sonucu oluştuğundan... ...kendisi ve toplum için güvenliğe hep birinci önceliği verecektir. Batı toplumlarından durum birçok farklı gelişmeyi içermektedir. Birçok topluluk varlığını savaşla değil, savaşçı iktidar bloğuna karşı tavırla geliştirmiştir. ...sürekli savaşçı iktidar bloğunu daraltmaya çalışmıştır. Kültür, daha kolay sivil toplum ve demokrasiye götürür. İnsan haklarına öncülük verir. Ama yine de savaş ve iktidar geleneği toplumsal ilişkilerde belirleyicidir. Farklılık yoğunlukta ve felsefi anlayıştadır. Türklerde devlet hem çok yoğun hem de en kutsal felsefi dini yorumlarla yaşanır. Dolayısıyla devleti sınırlama anlamına gelebilecek her tür davranış... Sivil toplum, insan hakları, hatta evrensel hukuk ve siyaset kuralları devlete yönelik bir tehdit olarak algılanır. Halen demokrasiye özünde güvenilmemekte, devleti zayıflatıp çökerteceğinden korkulmaktadır. 1945'lerden beri yürütülmeye çalışılan iki oligarşik partili demokrasicilik oyunu bile tam bir güdümlülük altında yürütülmeye çalışılmıştır. Demokrasi devletin özünde bir tuzak gibi düşünülmektedir. Onun için sıkı kontrol hiç eksik edilmez. Devlet odaklı toplumsal bakış açısı kendisini her kurumda hissettirir. Yükselmenin, gelişmenin tüm yolunu devletten, özellikle askeriyeden geçtiği varsayılır. Devlet kurumlarında olmak hem onur hem de güvenceli hayat kazanım yoludur. Bu kadar devlet odaklı toplumun kendisine özgüveni ve yaratıcılığının gelişemeyeceği açıktır. Devlet adına adeta kendisini unutan kendisine erdem tanımayan toplum, doğal olarak sivil toplum, hukuk, ekonomik güç ve yaratıcı siyaset kurumları geliştiremez. Türklerdeki bu devlet yaklaşımı, en kötü etkisini kriz süreçlerinde göstermektedir. Devlet krize düştüğünde, başka çözüm gücü devreye girmediğinden felaket olarak değerlendirilmekte, ölüm kalım anı sayılmaktadır. Halbuki her şeyi devletten beklemeden, devleti yük olmayacak bir sınırda tutmak, hem devlet hem de toplum için çağdaşlığın temel ölçütlerindendir. Avrupa devlet anlayışını bu çerçevede düzenleyerek en verimli statüyü tutturabilmiştir. Başlı başına bir konu olarak işlenmesi gereken devlet ve siyasal partiler sorunu çok daha vahimdir. İstisnasız tüm partiler ya bilinçli ya da objektif olarak devlet odaklı olmayı esas almaktadır. Toplum gibi partiler de birinci önceliği devlete vermekle fonksiyonlarını baştan yitirmektedir. Partiler toplum taleplerini devletle dengeleme kurumlarının başta geleni olup sürekli toplumu esas alma, bilinçlendirme ve örgütleme ile görevli olmaları gerekirken hep devletten ya devrim beklemekte ya politik destek aramakta daha çok da devleti rant kapısı olarak görmektedir. Bu yaklaşım demokrasiler için vazgeçilmez kurumlar olarak partileri başından itibaren antidemokratik kılmaktadır. Partileri adeta ikinci bir gölge devlet haline getirmektedir. Bir devlet yetmiyormuş gibi her parti bir devlet modeli olmaktadır. Herkes kendini devlet adamlığı yerine koymaktadır. Dolayısıyla kendisini ve etrafını devletle beslemeyi esas alarak aslında devleti de ağırlaştırmakta ve zararını daha da arttırmaktadır. Hiçbir ülkede Türkiye'de olduğundan daha güçlü devlet partileri geleneği yoktur. Olsa da bu kadar yaygın ve içten değildir. Tüm değerlerin merkezine devleti koymak, partilerin siyaset üretme, ekonomik politika geliştirme, demokrasiyi geliştirip güçlendirme, topluma en az devlet kadar çözümleyici bir araç sunma yeteneklerini köreltir. Dolayısıyla hem devlet hem toplum için işlevsiz hale gelirler. Halk da bu durumların farkında olduğu için her devleti kurtarmak isteyen partiyi seçimlerde sandığa gömerek gereksizliklerini kanıtlar. Partiler bunalım çözümleyici değil, bunalımı geliştirme araçları olmuşlardır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında demokrasinin çağdaş ölçülerde gelişme işinde partilerin bu tür güdümlü olmaları temel bir etken olmuştur. Toplumda da demokrasi kültürünün gelişme işine her şeyi devletten beklemeye yol açmıştır. Günümüzde partiler sınırlı dönemler muhalefetteyken dışında hep devletçi olmakla günümüz siyasi ve ekonomik krizlerinin temel nedeni olmuşlardır. Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP, bugün siyasi daralma ve muhalefet geliştirememenin temel nedenidir. Bu durum özellikle PKK'ye ve daha önce de devrimci sol hareketlere karşı, tümüyle devlet politikalarının gönüllü savunucuları olmalarından kaynaklıdır. Sorunlar için politika üretmek, yerine, ...devletin propaganda ve ajitasyon kolu olmalarını tercih ederek... ...hem kendilerini hem de devleti çözümsüz bırakarak... ...sorunların dağ gibi büyümesine yol açmıştır. Türklerde devletin bu tarz oluşum ve işleyiş tarzı... ...kendini en çok Kürt olgusu ve sorununda gösterir. Kürt olgusu ve sorunu devleti anlamak açısından... ...en gizli, açık göstergelerin başına gelmektedir. Devlet farkını ortaya koyuşundan sorunsallığa kadar... Kürtleri tam bir güvenlik sorunu olarak Algılar Yaklaşım ya Kürtleri yok saymakta Ya da en ufak bir özgürlük taleplerinde Başları ezilmesi gereken Korkunç bir tehdit olarak algılamaktadır Devletin bu yaklaşımının Altında milliyetçi ideolojinin Çıkmazı yatmaktadır Milliyetçilik bir hastalık olarak Bulaşmasaydı Kürt olgusuna Bu yönlü bakılmazdı Tarihte de görüldüğü gibi yakın birliktelik Eğilimi daha güçlüdür Kürtlerin devlet yaklaşımı ...kürtler kadar olmasa da... ...dış tehditlere karşı... ...devleti ortak bir araç olarak... ...benimseme eğilimindedir. Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında... ...bu durumu gördük. Milliyetçiliğe dayalı tek tarih... ...tek dil, ulus ve devlet anlayışı... ...isyanların da etkisiyle... ...kürtlerin payına zoraki asimilasyonun... ...düşmesine yol açmış... ...sistemin... ...ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerinin... ...dışında tutulmayı getirmiştir. Artık Kürtler... Her bakımdan bir tehlike kaynağı olarak görülecektir. En iyi Kürt ölü Kürttür. Yüzde yüz Türklerin lehine çözüm bile bu tehdit anlayışından kurtulamaz. Kürtlerin en ufak kıpırdanışı, sosyal ve siyasal istemleri bölücülük olarak damgalanır. Bu yaklaşımda bilimsellik, çağdaşlık hatta orta çağlık bile yoktur. Bu milliyetçiliğin en ufak bir farklılığı ya da tehdit ya da yutma nedeni saymasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla tüm askeri, siyasi ve ekonomik, sosyal ve kültürel araçlarla mücadele edilmekten başka bir çare düşünülmez. PKK önderlikli Kürt Özgürlük Hareketi döneminde bu politika hem devlet hem toplum tarafından siyasetin sağı ve soluyla kutsal bir amaç olarak benimsendi. Her şey ulusal birlik ve bütünlük adına denilerek karşı tarafın taleplerine ilişkin en demokratik çıkışlar bile bölücülük olarak damgalandı. Buna bir de terörist politikası eklendi. 20. yüzyılın son çeyreğinde dış politikada her şey devletin tüm olanakları PKK'yı terörist ilan etmeye dayalı olarak sarf edildi. Sonuç 1990'lardan itibaren içine girilen kriz ve kaos oldu. Topyekün seferberlik ilan edildi. Hukuk yerle bir oldu. Ekonomi borç batağına sokuldu. Siyaset yalnız güvenlik politikalarının aracı kılındı. Korucular ve tarikatlar da devreye sokularak Kürtlerde aşiretçilik, tarikatçılık yeniden güçlendirildi. Güneyde ilkel milliyetçi Kürt grupları desteklenerek, federe Kürt devletine kadar gidildi. Kürt nakşi şeyhleri devletin içine taşındı. Cumhuriyet karşıtlarının eline, cumhuriyetin en temel kurumları teslim edildi. Buna, pirus zaferi bile denilemez. Kör milliyetçi politikanın iflası denilir. ABD'nin yeni büyük Orta Doğu projesiyle tekrar başa dönüldü. Ya Kürt'le yürürsün ya da durdurulursun. Çağdaş dünyanın yeni koşullarında başka türlü yol almada mümkün değildir. Fazla gerekçelendirmeden, bu noktada bir cumhuriyet reformu geliştirmeden ilerlemek bir yana var olan yapı bile korunamaz. Son 1-2 yıllık deneyim bu gerçeği göstermiştir. Devlet sözde birçok reform yapmaktadır ama reformların ana sıra dokunmadığı için hepsi kadük kalmaktan kurtulamamaktadır. Çünkü onları tıkatan temel sorun olduğu yerde durmaktadır. Aslında büyük açılım yapmanın eşiğindeki toplumda Kürt sorunu nedeniyle içine tıkıldığı darlıktan kurtulamamakta, sürekli sağ yaslanmaya zorlanmakta, tarihi bir dönüşümden kendisini alıkoymaktadır. Devlet odaklı partiler yine bu sorun nedeniyle sürekli tasviye olmakta ve demokratik araçlar olmaktan çok gerçek demokratikleşmenin önündeki engeller konumuna düşmektedir. Cumhuriyette ve toplumdaki tıkanmanın artık bireyin çocukların zihniyetine kadar yansıdığı bir noktaya dayanılmıştır. Sağ muhafazakarlığın, Cumhuriyet devrimciliğinin kaderi olmaması gerektiği anlaşılmamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi döneminde nedenleri olabilecek bir politikayı değişmez tavuğu haline getirmenin acı ve kayıpları yaşanmaktadır politikasızlık ve lidersizliğin sonuçları tüm toplumun öfkesini en ileri noktalara taşımıştır. Açık ki, eğer gerçek bir demokratikleşme isteniyorsa, devlette reform ve toplumda dönüşüm tarihi bir aşama olarak anlam bulacaksa, bunun Cumhuriyet'in asli ögelerinden olan Kürtlerin özgürlüğünden geçtiği anlaşılmak durumundadır. Tarih, bir kez daha geçmişin stratejik dönemlerine uygun olarak, Türk ve Kürt özgür birlikteliğine dayalı bir çıkışa ihtiyaç göstermektedir. Orta Doğu'nun kaotik durumunun aşılmasında en gerçekçi model Türk-Kürt özgür birlikteliğine dayalı olmaktan geçmektedir. ABD önderliğindeki küresel koalisyonun getirebileceği çözümlerin kendi başına yeni sorunlara kaynaklık etmesi güçlü olasılıktır. Arapların durumu çözümden çok çözümsüzlük üretmeye daha yakındır. Mevcut siyasi ve ekonomik statüko çelişkileri derinleştirmekten öteye sonuç vermez. İsrail ile düğümlenen politikaların aşılması yakın sürede pek beklenmemektedir. İran'ın kendisi dünya hakim sistemiyle problemlidir. İran'da krizlerin daha da büyümesi yüksek olasılıktır. Geriye Türkiye kalıyor. Türkiye Kürt takıntısından olumlu temelde kurtulmadıkça kendisi de krizlerle sık sık karşılaşmaktan kurtulamaz. Sonuç ABD'nin Kürtlere dayalı politikasının derinleşmesidir ki, bu da kendi başına yeni İsrail-Filistinler yaratmaktan geri durmayacaktır. Bütün tarih, yakın tarih ve güncellik, bölgenin demokratik dönüşümüne en yakın seçeneğinin, Kürt sorununa demokratik çözüm üretebilecek bir Kürt-Türk yeni ilişki sistematiğinin kurulmasını gerektirmektedir. Bu çözüm seçeneği bilimsel sosyolojik bir anlayışla irdelendiğinde, Türkiye'nin gerçekçi bir ulusal bütünlük, ve devlet birliğine tehlike olmak şurada kalsın kalıcı bir katkı sunduğu görülecektir. Bunun için şoven milliyetçilikten uzaklaştırılmış farklılıklara birer zenginlik olarak bakan Türkiye anlayışıyla devleti anlamsız şişkinliklerden kurtaran genel güvenlik ve kamusal alanda sınırlandıran bir cumhuriyet reformu ve toplumsal cinsiyet özgürlüğü ekolojik toplumu da kapsayan demokratik toplum ve siyaset anlayışına dayalı toplumsal dönüşüm temel argümanlar olarak kabul görmelidir. Bu üç temel alanda gerçekleştirilecek zihniyet dönüşümü ile birlikte, siyasal reform ve toplumsal dönüşümün, Orta Doğu'daki kaostan çıkışının en doğru, ahlaki çözümünü vermesi güçlü olasılıktır. Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve toplumunun önündeki Kürt sorununa dayalı reform ve dönüşüm sürecinde, üç yol ve üç eğilim, ...tarafların ilişkileri ve çelişkileri arasındaki mücadeleyle kalıcı olmaya çalışacaktır. Hangi yol ve eğilimin başat ve kalıcı olacağını... ...taraflar arasındaki akıl, ahlak ve politik, eğitim, örgütlenme ve eylem mücadelesiyle belirlenecektir. A. Birinci Yol ve Eğilim Yakın dönemde uygulanan ve halen güçlü etkisini sürdüren... ...statikocu, içe kapanık, ayrılıkçı ve şiddet doğuran... ...milliyetçi paradigma ve pratiklerdir. Bu eğilim, Türk tarafında ırkçı bir milliyetçilikle yüklü, çok katı devletçi ve toplumsal olarak sağ-sol ayrımı yapmadan, muhafazakar bir tutuculukla kendini sürdürmeye çalışır. Devlet ve ulus, hatta toplum olarak, sürekli paranoyak bir algılamayla, son Türklük kalesinin de düşmek üzere olduğunu, din ve imanın elden gittiğini sanacak kadar... ...şizofrenik bir tutuma sahiptir. Günün 24 saatinde... ...Türkiye Türk propagandası yapmayı... ...temel görev verirler. İslamiyetin gereklerini de ihmal etmez. Bu zihniyetle durumu kurtaracağını sanır. Sırası geldiğinde... ...Atatürkçülüğe de sarılmaktan geri kalmaz. Halbuki Atatürkçülük denen olgu... ...20. yüzyılın en önemli değişim projelerinin... ...başında gelmektedir. Bu özüne hiç anlam vermek sizin. Fetişçi bir Atatürkçülük daha çok işine gelir. Özellikle çağdaşlık, kadın, bilim, cumhuriyetçilik başta olmak üzere birçok yönüyle çeliştiği halde bu istismarcılık en güçlü bir yöntem olarak sürdürülür. Özde değil, lafta bir Atatürkçülük hem resmi devlet kurumlarında hem toplumsal alanda yaygın bir tutumdur. Özellikle siyasal alanda rol oynayan her iki kanat partilerinde, CHP ve Demokrat Parti geleneğinde, İyice tutuculaşan bu eğilim, Kürt Özgürlük Hareketi'ndeki yükselişle birlikte, 1990'lardan sonra kontr Gerilla eyleminin siyasi uzantısına dönüştü. Birçok hukuk dışı saldırıyı maskelemeye çalıştı. Toplum adına siyaset yapmayı unutarak, sözde devleti kurtarmayı temel görev bellediler. Sonuç, daha derin bir devlet ve toplum krizi oldu. Kendileri de CHP, DYP ve MHP başta olmak üzere, ...bu krizlerle birlikte tarihen bitmiş oldular. Bu durumu daha gerçekçi değerlendiren sermaye çevreleri... ...AKP ile yeni bir süreci başlattılar. Sonuçta çok güvendiği ABD tarafından da... ...stratejik olarak terk edilip kaderiyle baş başa bırakıldı. ABD bu eğilimi faşist tırmanış halinde 1950'den sonra sürekli destekledi. Hem Adalet Partisi hem Milliyetçi Hareket Partisi... ...ve birçok antikomünist kuruluş olarak... Fakat 1980'lerdeki yeni küresel hamlede aşırı tutuculuklarını, devletçiliğini görerek önce kısmen sonra tamamen desteğini çekip, ANAP ve 2000'lerden sonra da AKP'yi destekleyerek tutum tazeledik. Geriye Cumhuriyet'in en tutucu bloğu olarak devletçi iktidar kesimleri kaldılar. Bunlar devlet ve toplumda reform karşıtı olup Cumhuriyet muhafazakarları olarak da adlandırılabilir. Son dönemde moda deyimle Kızıl Elma İttifakı ismi de verilmektedir. Devrimci cumhuriyeti, halk karşıtı, şoven ulusçu, devlet kapitalisti bir muhafazakar bloğa dönüştürdüler. Böylece Atatürk dönemindeki otoriter cumhuriyetten iki bloklu bir iktidar yapılanmasının oligarşik cumhuriyetin sonuna gelindi. Bu eğilimin Kürt politikasına yansıması inkarcılık, küllendirme Tümüyle Kürtleri sistem dışında tutma, başını kaldırdıklarında sürekli ezme biçiminde olmuştur. Kürtlüklerine ihanet etmiş, geleneksel işbirlikçi bir kesimi halkın başında kontrol aracı olarak bırakma da bu politikanın önemli bir ögesidir. PKK'nın geliştirmek istediği Kürt Özgürlük hareketine karşı, tüm sağı ve soluyla bu sistem yekpare hareket etti. İç ve dış politikada tek ses olmayı kutsal politika olarak benimsediler. Hukuku, ekonomiyi, siyaseti, sanat ve sporu askeri seferberlik ruhuyla kullandılar. Toplum tümüyle şoven milliyetçi, saldırgan bir bloka dönüştü. Türk-Kürt ilişkilerinde görülmemiş bir dönem, bir yol, bir eğilim yarattılar. Aslında bunun adından çok söz ettikleri Atatürkçülükle de alakası yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kürt politikasını anti konumu belirler. anti dışında özgür Kürtlüğe bir düşmanlığı olduğunu kanıtlayacak belge yoktur. Belki Kürtlerin emperyalizmin elinde bir cumhuriyeti yıkma, sultanlığı ve halifeliği geri getirme rolünü abartmış olabilir. Ama politikasının özünün bu olduğunu kimse inkar edemez. Muhafazakar, şöven ulusçu, cumhuriyetçi geçinenlerin tüm politikaları ise Atatürk'ün bu yaklaşımına terstir. Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Türkiye'yi onların her tür bağımlılığına sokarak Kürtlerin özgürlük mücadelesine karşı desteğini alıp ezmek istediler. PKK karşıtlığı tebelinde ekonomik, politik, diplomatik ve askeri bağımlılık alabildiğine gelişti. En son ilkel milliyetçi ve feodal Kürt unsurların ABD ve İsrail ile birlikte oluşturdukları Tedere Kürdistan Devleti'nin oluşumunda Türkiye yöneticilerine ebelik rolü yaptırdılar. Devlet içinde de tarikatçı bir kesime geniş örgütlenme imkanı tanıdılar. Tüm bu gelişmelerin anti-Kemalist olduğu açıktır. B. İkinci eğilim ve yol Birincisinin içinden ayrışarak ortaya çıkmıştır. Cılız-Liberal-Burjuva yol da denilebilir. Asıl açılımını, 1980 sonrası kapitalist küreselleşme hamlesinde yapmıştır. Başını Turgut Özal'ın çektiği ANAP deneyimi bu eğilimin ilk versiyonudur. İçe kapanmacı, aşırı milliyetçi devlet kapitalizmi olarak özetlenebilecek, statükoculuğa karşıt olarak gelişen bu yeni yol ve eğilim, dışa açılma, liberal ve farklılıklara müsamahayla bakan özellikler taşır. Uluslarüstü küresel eğilimle eklemlenmeyi hedef verirler. Demokrat Parti ve Adalet Parti'yi aşar ama onların yeni çağdaş versiyonu olarak hareket etmeyi esas alır. Anti-oligarşik değildir. Demokrasiye tümüyle açık olmaktan uzaktır. Fakat statükocu muhafazakar cumhuriyetçilerden de daha çözümleyicidir. Sorunlara çağdaş yaklaşmaya açıktır. Esas olarak Türk kapitalizminin sanayici kesiminin eğilimi olmakla birlikte diğer kesimlerini de ortak paydada birleştirmek kabiliyetindedir. TÜSİAD bu eğilimin ciddi sözcülerinin başında gelmektedir. AKP bu eğilimin ikinci versiyonu olma yolundadır. ABD, Avrupa Birliği ve Japonya tarafından desteklenmektedir. Fakat halen kendi çizgilerinde de olsa devlet reformu toplumsal dönüşüm projelerinde ciddi bir başlangıç yapmaktan uzaktır. Devletin önemli odaklarından çekinmekte bürokratik aygıtları aşamamaktadır. AK Parti'nin Özal kadar etkili olması bir ihtimal olmakla beraber kesinlikten uzaktır. Turgut Özal'ın donanımı, cesareti Tayyip Erdoğan'da pek yansımamaktadır. Tayyip Erdoğan'ın bürokrasiye teslim olma ihtimali az değildir. Özellikle Kürt sorunundaki yaklaşımında maskesinin düşmesi güçlü bir ihtimaldir. Uzun süre kaçak güreşmesi mümkün değildir. Bu eğilimin Kürt politikası sınırlı bir çözümleyiciliğe açıktır. Özellikle Turgut Özal, cumhuriyet tarihinde liberal bir yaklaşımla bazı adımlar atmak istedi. Bu da sonunu getirdi. Ölümünden sonra Türkiye'nin yaşadığı kaos durumu bu çelişkiyle bağlantılıdır. Uzun süre birinci ve ikinci cumhuriyetçilerin çatışması da denilen bu süreç, Abdullah Öcalan'ın İmralı süreciyle yeni bir aşamaya girdi. Kriz daha da derinleşti. Klasik inkarcı yaklaşımı esas alan Bülent Ecevit önderlikli DSP-ANAP-MHP hükümetinin politikaları tüm toplumu ayağa kaldırdı. Geliştirilen ateşkes süreci değerlendirilemedi. Süreci kavramaktan uzak oldukları anlaşıldı. Sandığa gömülerek statükoculuğun büyük bir darbe daha yemesine yol açtılar. Yerine geçen AKP'nin Kürt politikasına ilişkin hiçbir ipucu yoktur. ABD ile uyumlu olmak istese de tek başına bu konuda politika oluşturacak ve yürütecek güçte de değildir. Tüm umudunu ABD'nin PKK kongre gel üzerine yürümesine bağlamıştır. Bir de aynı tarikat kardeşliğini, Nakşi, paylaştıkları birçok Kürt işbirlikçinin hem Güney Kürdistan'da federe devletteki ağırlıkları hem de kuzeydekilerin TC içinde ağırlıklı bir yer kapmaları ABD'nin şemsiyesi altında bir çözüme yatırabilir. Yarı gizli, takiyeci bir mantıkla bazı gelişmelerin sağlanmak istediği giderek açığa çıkmaktadır. Kürt sorununun aşırı hassasiyetinden ötürü hem Kürt devrimci halk güçlerinden hem de Türk devletçi muhafazakar kurumlarından gizli bir yönelim için ekonomik, sosyal, dini görünümler altında hareket etmeleri beklenir. Son yerel seçimlerde bu zımmi ittifak, Talabani ve Barzani AKP'yi desteklemeye açık çağrı yaptılar. Kendini kısmen açığa vurdu. Böylesine kapalı, maskeli bir yönelimle, Kürt sorununun çözümlenemeyeceği her an şiddetli patlamalara yol açabileceği güçlü bir olasılıktır. ABD ve Avrupa Birliği tarafından güçlü, maddi, diplomatik destek sağlanan bu eğilimin en tehlikeli yanı Kuzey Irak'taki Federe Kürdistan modelinin ilkel Kürt milliyetçiliğini körükleyerek Suriye, İran ve Türkiye'ye de dayatılması olayıdır. Tıpkı PKK'nın terörist ilanı gibi Koma Geli de terörist ilan edip Türkiye'yi sözde yatıştırmaya çabalıyorlar. Bu yönlü güvence veriyorlar. Aslında bu yaklaşım tehlikeyi iki kat büyütmektedir. Bir yandan ilkel milliyetçilik büyük bir güçlenmeyi yaşayacak, diğer yandan PKK, KOMA GEL mevcut çelişkili konumdan fazlasıyla yararlanarak büyük açılımlar sağlayacaktır. Sonuç çok korkulan ikinci bir Orta Doğu Filistin-İsrail tarzı cepheleşmenin Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin bağrında gelişmesi olacaktır. İki tarafta da milliyetçi eğilimlerin güçlenme potansiyeli bu yönlü gelişmeleri olası kılacaktır. C. Üçüncü yol ve eğilim Toplum odaklı, halkların ortak demokrasiler altında özgürlük ve eşitlik arayışına dayanmaktadır. Üst kimlik olarak Türkiye ulusu kavramı, şoven ırkçı ulus anlayışını kırarak tüm kültürlerin ortak bir paydası olabilir. Soy esaslı ulus kavramı yerine, ülke esaslı ulus kavramı, dünyanın birçok ülkesinde geçerlidir. ABD, İsviçre, İngiltere başta olmak üzere ulusların ezici çoğunluğu çok dilli ve kültürlü oldukları halde tek ulus devlet çatısı altında bütünleşebilmektedir. En çok kullanılan bir dilin resmi bir dil olması sorun teşkil etmez. Ama diğer dillerin her tür öğrenim ve kullanımı, hakların kısıtlama getirilmemesi ve tüm dünyada çağdaş ve yaygın bir uygulamadır. Devlet reformunun temelinde Devletin ideolojik olmaktan çıkıp, teknik bir servis aracı haline getirilmesi yatmaktadır. Tarihsel kurtarıcı, fetihçi anlayış, toplumunun özgüven ve yaratıcılığı önünde engeldir. Her şeyi Tanrı'dan bekler gibi devletten beklemeye yol açmaktadır. Bunun için genel dış güvenlik ve toplumun her kesimine uygun görülen zorunlu kamu hizmetleri dışındaki tüm alanlardan çekilmesi köklü bir reform için esastır. Türkiye'de devletin şişkinliği gerçekten toplumun çok gerisinde muazzam tutucu bir rol oynamaktadır. Herkes devletten, her iş için çözüm beklemektedir. Ancak köklü bir devlet reformuyla bu bürokratik ve toplumsal tutuculuk aşılabilir. Devletin vatandaşlar arasında ayrım yapmayan, uluslararası anlaşmalarda da güvence altına alınmış kültürel varlıklarını özgürce ifade edip yaşamaları... Etnik bir kesime kendini dayandırmaması, yine dini ve mezhebi ayrım bütmemesi reform gerektiren hususlardır. Reformun anayasal bir güvenceye kavuşması da temel bir şarttır. Yasalarda gerekli değişiklik ve yeni yasalar aynı amaca hizmet etmelidir. Toplumsal dönüşümün temelinde toplumsal cinsiyetçi yaklaşımları eşit ve özgür kılmak yeter. Kadını bir mülk olarak gören anlayış ve uygulamalara karşı etkin tedbirler gereklidir. Kadın özgürlüğü için gerekli kültür evleri, sığınma evleri değil, kapsamlı bir proje olarak geliştirilmek durumundadır. Türban gibi sahte tartışmaları bırakmak gerekir. Ayrıca ekolojik toplum ağırlığını her geçen gün hissettiren bir konudur. Özgür toplum ancak ekolojik olmakla mümkündür. Bilimin son verileri ışığında, ekolojiye uyumlu toplum, anayasal bir düzeye taşırılmalıdır. Özgür bir toplumda işsizlik, yatırımsızlık, gelir uçurumu gibi olgulara yer yoktur. Toplumun sağlıklı beslenmesini esas alan, doğal gıdaya dayalı bir ekonomiye öncelik vermek gerekir. Karı esas alan bir ekonomiden, sağlıklı beslenme ve çağdaş bir yaşama el veren, metalaşmanın giderek azaldığı, kullanım değerli bir ekonomiye geçiş esas alınmalıdır. Ana hatlarını böyle belirleyeceğimiz devlet reformu ve toplumsal dönüşümlü bu yol ve eğilimin Kürt sorununun çözümüyle yakından bağlantısı vardır. Eğilimin Kürt sorununa yansıması... ...barış ve demokratik çözümün kabulüdür. Barış için öncelikle karşılıklı bir ateşkes gereklidir. Demokratik çözüm için olası iki gelişmeden bahsetmek gerekir. Birinci tarz çözüm... ...Türkiye demokratikleşmesiyle iç içe gelişmedir. Bunun için kısaca belirtmeye çalıştığımız... ...devlet reformu gereklidir. Kürtlerin kendi demokratikleşmeleri... Önüne gizli ve açık engeller koymaktan vazgeçilmeli, yasalar engel olmaktan çıkarılmalıdır. Halen Kürtçe toplantı bile yapmamak, yasaların engel gücünü göstermektedir. Fiili olarak daha ciddi engeller vardır. Özellikle Kürt, Arap, Asuri, Ermeni, Rumeli ve Kafkas kökenli birçok geleneksel inkarcı işbirlikçiye dayalı devlet kadrolaşması anlayışı artık bırakılmalıdır. Bir nevi çağdaş yeniçerilik olan bu tip, Dönme ve devşirme kadro anlayışı, kraldan çok kralcı bir anlayışla ırkçı milliyetçileri körüklerken, alttan da azınlık milliyetçiliğine prim vermektedir. Gerçek bir yurtseverliği, halkların özgür ve demokratik birlikteliğini bozmaktadır. Osmanlı'nın çözülmesinde olduğu gibi, Cumhuriyet'in yozlaşmasında da bu kişiliklerin payı küçümsenemez. Demokratik bir çözüm bu kadrolarla yürümez. Tarikatçı kimlikli kadrolarla da, Demokratikleşme bağdaşmaz. Tarikatçılık demokrasiyi kullanır ama erdemlerine katılmaz. Türk ve Kürt halklarının ortak bir demokratik platformda buluşması bazı düzenlemeleri gerektirir. Azınlıklar korunmalıdır. Demokratik çözümün ikinci yolu Kürtlerin kendi demokrasilerini bizzat kurmalarıdır. Birinci yol tıkalı kalırsa doğal olarak içine girilecek yol demokratikleşmenin kural ve kurumlarını kendilerinin geliştirmesidir. Son milletvekili ve belediye seçimleri bir kez daha gösterdi ki Kürtler kendi adaylarını seçmelerine rağmen antidemokratik yasalar ve devletin maddi ve zoraki araçlarla koyduğu engeller bu seçimlerin sonuçlarına saygılı olmamakta ve uygulama gücünü kazandırmamaktadır. Önümüzdeki dönemde bu kısıtlamalar devam ettikçe Kürtlerin öz demokratik deneyimleri hız kazanacaktır. Komagel başlayan süreç giderek ete kemiğe bürünecektir. Kendi yerel yönetimlerini ve üst koordinasyon aracı olarak komageli düzenli olarak oluşturmak Kürt demokratikleşmesinin özünü teşkil edecektir. Bu demokratik hareketin Kürt federa parlamentosu ile benzerliği yoktur. Federalizm feodal burjuva devlet anlayışını esas almaktadır. Komagel devletçiliğe ilkesel anlamda karşıdır. Demokratikleşme ile devletleşme Diyalektik bir zıtlık içindedir Komagel inisiyatifinde Demokratik kurum ve kurumlaşmalar Federatif değil demokratik Kürdistan'ı oluşturacaktır Demokratik Kürdistan Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin Devlet ve ülke bütünlüğüne karşı değildir Onlardan sadece demokratik uzlaşmaya dayalı Bir bütünlüğe imkan verilmesini istemektedir Dolayısıyla demokratik Kürdistan Demokratik Türkiye, İran, Irak ve Suriye'dir Milliyetçilikler temelindeki boğazlaşmayı ancak bu modelle engelleyebiliriz. Yeni Filistin ve İsrailler yaratılmasının önüne geçebiliriz. Bunun dışındaki her iki yol, bastırma, inkar, buna karşı isyan ve savaştır. Tarih bu konuda yeterince öğretici ders sunmaktadır. Türkiye'de demokratikleşme ve demokratik çözümün sesleri yükselmekle beraber henüz siyasi gündeme oturmamıştır. Halbuki tüm Avrupa ülkeleri, Hatta birçok Asya, Afrika ve Amerika ülkeleri demokratik modelli halk ve kültür sorunlarına yoğunca uygulamışlardır. Dünyanın gidişatı hep bu yönlüdür. En son örnek Kıbrıs çözümüdür. Yılların kangren olmuş sorunu iki ortaklı bir demokrasiyle çözüme gitmektedir. Kürt sorununun demokratik çözümü içinde hayli öğretici olabilir. Bask, İrlanda, İskoçya, İsviçre, Belçika modelleri de çözüme katkıda bulunabilir. Türk yönetiminin Kürtleri eski tarz yönetemeyeceklerini iyi anlaması gerekir. İkinci bir Irak istemiyorlarsa demokratik çözüm ve barış üzerinde ciddiyetle durmaları gerekir. Bu çözümün Mustafa Kemal Atatürk'ün özgürlük yaklaşımının gerçekçi bir uygulamasına ters düşmediğini iyi bilmek gerekir. Atatürk'ün özgür Kürt yurttaşlığına ve kendi ortaklaşa veya ayrı demokratik organlarına düşman olduğunu, Kemalizm'in Kürt düşmanlığı demek olduğunu iddia etmek, milliyetçi tuzaklara düşmek anlamına gelir. Demokratik ve özgür Kürdistan, Türkiye'nin devlet ve ülke bütünlüğünün kalıcı, kardeşçe gerçek bir teminatıdır. Tarihte olduğu gibi güncelde de stratejik bir dayanaktır. İnkar edilmiş bir Kürt ve Kürdistan, sürekli sorun, isyan ve dış müdahale tehlikesi demektir. TC ve toplumun tüm maddi, manevi olanaklarını tüketmesi ve krizlere sürüklenmesi demektir. Orta Doğu, Avrupa ve dünyada itibar ve gücünü yitirmesi demektir. O halde, Orta Doğu kaosunda, Türk-Kürt ortaklaşa demokratikleşmesine dayalı bir çıkışın en az tarihteki benzer stratejik çıkışlar kadar bir anlamı vardır. Bunu görmemek ve uygulamamak için ya halk düşmanı ya da vatan haini olmak gerekir. Dünya, bölge, Türkiye ve Kürdistan'daki tüm gelişmeler barış ve demokratik çözümü dayatmaktadır. 2000'lerde hız kazanan yeni kapitalizm sürecinin Avrupa Birliği ve ABD ile ilişkilerini en üst düzeye çıkararak aşama kaydetme istediği doğrudur. Demokrat parti dönemine benzer bir göstermelik demokrasi hamlesine sığınmayı zorunlu görmektedir. Hem Avrupa Birliği için hem orduya karşı bu zırha ihtiyacı vardır. Tutarlı bir demokratik çizgiye ne birikim ne de öz olarak donanım sağlaması mümkün değildir. İslami ideolojiyi muhafazakar demokrat olarak sunması takiyeci etkiden tümü ile arınmış olmaktan uzaktır. İçteki ve dıştaki sert mücadele süreçlerinin yol açtığı kırılmadan güç alarak devlet içinde büyük bir ağırlığa sahip olmuştur. Önümüzdeki süreçte sosyal ve siyasal ağırlığını netleştirip gerçek yerini bulması söz konusudur. Türkiye kapitalizminin bu son hamlesi karşısında tüm Türkiye halkının, özellikle ise Kürt halkının son derece duyarlı düşünüp hareket etmeye ihtiyacı vardır. İlk iki aşamada sürekli kaybeden taraf olarak bu üçüncü aşamada hiç olmazsa yarı yarıya kazanması gereken bir süreci oluşturması, hem mümkündür hem de çığ gibi büyüyen işsizlik ve yoksulluk karşısında başvurulacak tek kurtuluş çaresidir. Türkiye halkının temel gündemi kendi öz demokratik duruşunu örgütlü ve eylemli bir harekete dönüştürmeyi başarmasıdır. Real Sosyalist, TKP ve buna benzer ve milliyetçi sol akımlar her üç aşamada da devlet odaklı hareketler olmaktan kurtulamadıkları için objektif olarak kapitalizm sürecini güçlendirmekten öteye bir rol oynayamamışlardır. Fakat güçlü özgürlükçü ve eşitçi bir mirasın var olduğu da bir gerçektir. Sorun, bu mirastan tutarlı bir demokratik, özgür ve eşitliğe dayalı, kitle tabanlı hareketler oluşturmaktır. Ayağa kalkmış demokratik Kürt hareketi, bunda en büyük katkıyı yapabilecek durumdadır. Esas gerekli olan tüm Türkiye sol gruplarının devlet odaklı hareketler olmaktan çıkıp tutarlı bir demokratizme kavuşması bu temelde birlik kurabilmesidir. En son 5 grup tarafından, SHP, DEHAB, EMEB, SDP ve ÖDEP) oluşturulan Demokratik Güçler Birliği, yön olarak doğru olmasına karşın, içerik ve formasyon olarak eski mirasın olumsuzluğundan kurtulamadıkları, devletçi ideoloji ve bürokrasiden köklü kopuşu sağlayamadıklarından, başarılı olamamışlardır. Gerekli olan bu yön temelinde, toplum odaklı, bürokratizmden köklü kopmuş, kitle temeline, yoksul ve işsizler başta olmak üzere, özellikle kır ve varoştakilere, dayalı bir çatı örgütlenmesiyle, tabanda çok yaygın, sivil toplum, insan hakları, feminist ve ekolojik hareketlerle, bir yürüyüşe çıkış yapmaktır. Kürt Demokratik Hareketi'nin dinamizmiyle bu yürüyüş, Anadolu kapitalizmiyle tamamlanan oligarşik iktidarlara karşı halklarımızın demokratik, özgür ve eşitlikçi özlemlerine gerçek bir yanıt verebilir ve zaferlerini sağlayabilir.